Kitabımız Kur'an'ımız bizi sık sık düşünmeye, tefekküre, derin düşünceleri yakalamaya davet eder. Pek çok ayetinde bunu buluruz. El-En'am suresinin 50. ayetinde örnek olarak baktığımızda Allahu Teala bize hiç düşünmüyor musunuz? diye soru soruyor Efe la tetefekkerun Efe Hiç düşünmüyor musunuz? Demek ki düşünmek Müslüman için bir ibadet çeşididir Çünkü Allah bunu yapmamızı istediğine göre bu yapılacak bir iştir Efe la düşünmüyor musunuz? yani düşünün demek olur elbette aziz kardeşlerim yani emekliliği maaşa zammı düşünmeyi kastetmiyoruz daha öteleri maaşımızın, geçimimizin, yazlığımızın, kışlığımızın, emekliliğimizin alt basamaklardan biri olarak kalacağı daha yüksek basamakları düşünmeyi Allah bize emrediyor elbette çoluk çocuğun maişetini de düşünecek Müslüman çünkü o da Allah'ın emaneti ama üç günlük proje ile bir ömür projesi ve ebedi cennet projesi eşit olamazlar herhalde bu sebeple kardeşlerim bu çağda yaşayan insanlar tıpkı Kur'an'ımızın indiği çağlardaki insanlar gibi bir tefekkür körelmesi yani düşünemiyor olmak kör yürümek beyinsiz yaşamak gibi bir bataklığa sürüklenmiştir o zaman da vardı Nuh aleyhisselam zamanında da vardı Şuayb aleyhisselam zamanında da vardı İbrahim aleyhisselam zamanında da vardı Musa aleyhisselam zamanında da vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da düşünemiyordu insanlar. Göremiyorlardı. Görmekte istemiyorlardı zaten. Şimdiki zamanda da onca ilerleyen teknolojiye, bilgi birikimine rağmen maalesef düşüncemiz günlük hayatımızla en fazla yaşlılığımıza yakın yıllara kadar olan bölümle ya da sadece parayı ya da sadece sosyal forsu ve benzeri dar alanları düşünüyoruz da uçsuz bucaksız evrende Allah'ın ayetlerini yani şu evreni bize Allah olarak ispat eden gösteren mucizeleri hatta hatta bünyemizde Allah diye adeta haykıran damarımızı kalbimizi ciğerimizi gözümüzü kulağımızı Allah'ın bedenimizdeki nimetlerini ve mucizelerini ne yazık ki düşünemiyoruz sağlıklı iken düşünemiyoruz ciğer ameliyatı geçirdikten sonra da düşünemiyoruz ne yazık ki düşünemiyoruz bir bahçeyi ziyaret ettiğimizde mesela yeşil bir bahçeyi bir parkı ziyaret ettiğimizde bir hastaneyi ziyaret ettiğimizde bir kütüphaneyi ziyaret ettiğimizde veya Mekke'ye gittiğimizde Medine'ye gittiğimizde günübirlik hissiyat belki yakalıyoruz ama iz bırakan etki eden ve ölünceye kadar etkisinde kalacağımız ağır tefekkür konuları bir türlü yakalayamıyoruz önümüzdeki hasta Mesela bir kanser hastası hastaneye ziyarete gidiyoruz. Sigara içtiği için ciğerleri çürümüş, hasta olmuş, ölümü bekliyor diyoruz. Çıkıyoruz hastaneden. Hatta o hasta olan yakınımıza efkarlandığımız gibi bir sebebe dayandırıp kapıda bir sigara da biz içiyoruz. Düşünemediğimizin, düşünce yeteneğimizin nasıl köreldiğinin örneği bu maalesef. Bu sebeple kardeşlerim Allahu Teala'nın ''Efe la te Düşünmüyor musunuz? Düşünmeyecek misiniz? Niye düşünmüyorsunuz? şeklindeki ayetlerine dikkat etmemiz lazım akıllarımızı Kur'an'a ve Allah'ın şeriatına kilitlemediğimiz için dizi filmlerinden, medyasından, sosyal paylaşımlarından çevremizden, akrabamızdan herkes bizi etkiliyor ölüm hariç bir türlü ölüm bizi etkilemiyor bir türlü cehennem tehdidi bizi etkilemiyor bir türlü cennet umudu bizi etkilemiyor dedikodu etkiliyor 3 saniyelik bir söz etkiliyor 3 cüz Kur'an dinlesek tefsiriyle o bizi ne yazık ki etkilemiyor bir körelme yaşadığımız belli bu körelmenin sebepleri var şüphesiz ama köreldiğimiz noktalar kardeşlerim bir kere evren bu kainat içinde dünyamızın da bulunduğu şu evren bizim tefekkürümüzün dışına taştı ne yazık ki Deprem oluyor, sel oluyor, volkanlar patlıyor, ölümler oluyor, afetler oluyor yangınlar oluyor, aşırı sıcaklar oluyor, kuraklıklar oluyor ne, ne yazıktır ki bütün bunları basit sebeplere kilitliyoruz, işte mevsimsel değişiklikler oldu diyoruz bunların hepsinin sahibi var, mülk Allah'ın, dünya Allah'ın Allah böyle planlamasaydı, murad etmeseydi kim dünyada kuraklık yapabilirdi kim su akıtabilirdi, kim denizlerde gemiler yüzdürebilirdi tefekkür etmiyor yani bütün bu Allah'ı gösteren kıyameti gösteren cenneti cehennemi hatırlatan mucizevi görüntülerden ne hikmettir dersler çıkaramıyoruz Allah'ın nimetlerinden de çıkaramıyoruz çocuğumuz oluyor doktorlar sayesinde kurtulmuş oluyor Allah kurtarmış olmuyor çocuğumuz ölüyor işte filan hastalık öldürdü Rabbimizin kaderidir demeyi düşünemiyoruz peygamberlerin Kur'an'da anlatılan hayatları ve maceraları üzerinden yani peygamberlere ait kıssalar üzerinden ders çıkarmamız gerekiyor çıkaramıyoruz bir özveri ile oturup muhasebe yapsak da şu dünya nedir ahiret nedir niye biz buradayız tefekkür etsek demeye bir türlü vakit bulamıyoruz bir düşünce körlüğü düşünememe kısır düşünme günlük düşünme en fazla emekliliğe kadar emeklilikten sonra da biraz daha yaşama üzerine dayalı düşünceler diye bir sıkıntımız var kardeşlerim bu sıkıntımızı Kur'an'ımız defalarca bize ikaz ediyor tıpkı yorganı kaldırıp sabah namazına kalkıp gittiğimiz gibi tefekkürümüzü körelten şeyleri de elimizle savup bizim kendimizi Kur'an'a tefekküre hazırlamamız lazım ana neden kardeşlerim niye tefekkür edemiyoruz'un ana nedeni dünya ile ahiretin zihnimizde yer değiştirmesidir ana neden budur biz ölümü hep öteliyoruz hep başkaları ölecek biz ölmeyecek gibi düşünüyoruz ve Türk ırkından geldiğimiz için ya da o Arap ırkından geldiği için zaten dirilir dirilmez bizi cennette bir yere koyacaklar zannediyoruz ölünce arkamızdan Allah rahmet etsin denince hemen rahmet olacağını zannediyoruz yani ahiret cennetiyle cehennemiyle sıratıyla mahşeriyle ahiret hesabıyla mizanıyla Allah'ın huzurunda durmasıyla ahiret bir türlü önceliğimiz dünya öteliğimiz olmuyor ahiret öteleniyor dünya öncelikli hale getiriliyor tabii ki lafa geldiğinde hep cennet cehennem düşünüyoruz ama pratikte böyle olmuyor. Arsa bakarken, ev bakarken, bankadan kredi talep ederken, çocuk yetiştirirken, ticaret yaparken bu dünya ve ahiret tercihimiz çok önemli. Mesela çocuklarımızın üzerinde bile çocuklarımızı güya Allah için yaşayan çocuklar olsun diyoruz ama diploma sahibi olmalarını ahlak sahibi olmalarından daha önemli tutuyoruz namaz kılmalarından önemli, iş sahibi olmalarını dengeliyoruz. Halbuki ikisi de lazım olmakla beraber, birisinin bir tık daha yukarıda olması gerekiyordu. O kadar denge sıkıntısı yaşıyoruz ki kardeşlerim, farzlar her zaman bir numara, nafileler iki numara olması gerektiği halde, bazen nafileler farzlardan daha değerli olabiliyor. Mesela bir insanın sakalı nafilesidir içindeki imanı ve ahlakı da farzıdır. Bir insanın sakalı olması, iyi olması için yetiyor bizim, hayır. Yalan konuştuğu sürece sakalın ne kıymeti var diyemiyoruz. Farzlarla nafileler arasında bir değişiklik söz konusu ettik maalesef. Ve kardeşlerim, ben cennete girmem lazım. Önce ben, ve çocuklarım, ve komşularım, ve akrabalarım, ve diğer insanlar, diye yani bir düşünce sıralaması yapmamız lazım ne için kim için düşüneceğiz maalesef başkalarına ait yaptığımız yatırımlar mesela bir dernek kuruyorum bir vakıf kuruyorum bir siyasi partide faaliyet yapıyorum benim oradaki faaliyetim insanlık için bu güzel bir şey bunda bir sıkıntı yok adı ne olursa olsun ama ben cennete girmedikten sonra üç sene beş sene bu dernekte bu vakıfta bu partide faaliyet yaptığımın kıyamet günü ne kıymeti olacak? dememiz gerekiyor böyle hassasiyet olması gerekiyor hayallerimizde hakikatler arasında bir türlü denge kuramıyoruz gerçekler hayallerden daha değerlidir dememiz gerekiyor aklımızı çok önemsiyoruz halbuki akıl dediğin küçük bir sarsıntıyla bir beyin sarsıntısıyla sıfıra inecek bir nimet evet nimet ama maalesef abartıyoruz kardeşlerim burada kör bir bataklığın içerisinde bulunuyoruz, bu bataklık düşüncemizi, ahireti, Allah'ı niçin yaratıldığımızı düşünmeyi bizden uzaklaştırdı. Gayret edip, çırpınıp, silkinip, tefekkür eden Allah'ı huzurunda duracağımız günü, mahşeri, sıratı, hesabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşmayı tefekkür etmeye çalışmamız lazım.